Radyo Ağustos. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir kez daha Radyo Ağustos programında beraberiz. Temmuz ayının son haftasındayız bu hafta. Son cumartesi programını yapıyoruz. Ben Pakradest Dükkan ve arkadaşım Merhaba ben Fatih Gökandlar. Birlikte bu haftanın gündemini konuşacağız. Bu hafta Ağustos sayfalarından bu program için derlediğimiz haberleri yorumlayacağız. Sonrasında da bir konuk alacağız. Genel her hafta olduğu gibi e, önceden hazırladığımız bir akış programı var. Konular programı var. Müzik seçkilerimiz var. Müzik aralarımız olacak. Konuştuğumuz konulara göre gene altı arkadaşımızın seçtiği müzikleri dinleyeceğiz. E, bu hafta Agost sayfalarında manşete sonra geleceğiz. Daha sonra geleceğiz. Ee, üzerinde durduğumuz konu birkaç haftadan beri manşetten takip ettiğimiz evet. Muş evlerinde skandal karar haberi. Ee, Muş'ta biliyorsunuz kentsel dönüşüm adı altında bir e, yıkım faaliyeti vardı. Muş'taki tarihi sivil mimari örneği sayılabilecek yegane unsur olan eski Ermeni mahallesi veya e, kale mahallesi hatta daha eskilerin tabiriyle Muşer'in kalesi mahallesindeki e, sivil mimari örnekleri konutlar kentsel dönüşüm TOKİ inşaatı için yıkılacaktı. Bu konuda e, pek çok görüşmelerimiz oldu belediye başkanıyla Hı -hı. falan. Bu süreçte şimdi bunlara neler beklemek istesin Gökhan? Biz bunu geçen hafta da manşet taşımıştık. Yani kentsel dönüşüm temasını mülkiyet kasmında kentsel dönüşüm çağı Necmettin Dede ile röportajımız vardı. Muş Belediye Başkanı Biliyorsunuz yani okurlarımız biliyor. Kale mahallesinde kentsel dönüşüm adı altında böyle bir yıkım gerçekleştiriyor belediye. Süreç Van Koruma Kurulu'nun mahallede yaptığı incelemeyle devam ediyor. Fakat bu inceleme sonucunda Pakrat sadece bir ev tescil edildi. tescil edildi. Daha önceden iki cami ve bir kilise tescilliydi. Mahallede zaten yıkım var. Fotoğrafta da görebilir e, gazetesi elinde olan okurlarımız. E, fotoğrafta görünen ev tescil edildi. Çünkü ayakta kalan ev tek ev tek galiba. Ev <gülüyor> o diğerleri en halinde tescil edilmesinin çok bir anlamı kalmadı. E, şöyle süreç e, işlemiş geçmişte de yani ÇED raporları var çevreden e, e, etki değerlenme raporları. E, burada e, Necmettin dedenin e, daha önceki haftalarda bahsettiği Ermeniler... ...Muşa 1917'de Ruslarla beraber geldi... ...daha önceden Ermeniler yoktu Oldukça gibi... ...Ruslar gitti Ermeniler e, e, kaldı... Bu, ...bu laflara da biraz ters düşen... E, ...ifadeler var... ...eski Muş evlerini anlatıyorlar... E, ...Ermeni toplumundan bahsediyorlar... ...Ermenilerin izlerinden bahsediyor ÇED raporları... ...tabi biraz... E, tarihte de deformasyona uğratarak... ...bahsediyor... ...bunlardan... ...2011'de bir ÇED raporu var... ...daha önce sanırım 2005'te vardı... Eskimuş evlerinden bahsediyor. Ermenilerin bölgede yaptığı militanci aktivitelerden falan bahsediyor bu çevreyle etkiden... <gülüyor> ilgili <bir> şey <olsun. gülüyor> konuyla alakalı. Yani... Ama burada tabii bu konu söz konusu olduğunda biz hep şunun altını çizmeliyiz: Muş evleri, Muş'ta Tokin'in tarihi dokuyu tahrip etmesi gibi konular Ağustos'un oralarda yaptığı haberciliğin sonucu değil. Muş'ta duyarlı insanların Ağustosu haberdar etmesinin sonucu gündeme evet, gelebiliyorlar. Bu insanlara şükran belirtmek gerekir. Ee, şunu da anımsatalım ki bu duyarlılık yurt satında çok yaygın. İnsanlarda böyle bir kent bilinci mi denemek lazım, çevre bilinci mi demek lazım, tarih bilinci mi demek lazım ya da bunların hepsinin sentezi mi, insan hakları kavramı mı, e, hepsini içine alan bir anlayış mı? Agosa diyen bu bağlamda duyumlar, duyurular, e, gerekirse ihbarlar, e, haberin bir unsuru da ihbar çünkü yani ihbar evet. sözünde de kullanabiliriz, e, uyarılar e, geliyor. Ve Agos böylece bu mevzulara vakıf oluyor. Ondan sonra da bizim açımızdan habercilik faslı başlıyor. İlgilileri arıyoruz, daha detaylı bilgi alıyoruz. Gerekiyorsa biz eleman gönderiyoruz oralara. Ee, bu Muş olayında da olduğu gibi Uygar arkadaşımız gittiği yerinde de görüşmeler yaptı. Mimarlar Odası'nın Muş temsilciliğiyle görüştü. Belediye yetkilileriyle görüştü. Ama dediğim gibi haber kaynağı olarak halkımızın duyarlılığını burada özellikle altını çizerek belirtmek evet. istedim. kenti üzerinden siyaset üretmek böyle bir duyarlılık, böyle bir alan açıldı. Son dönemde de bu yükseliyor. Böyle insanların ilgilinin bu yöne kayması da bu yönde bizler haberdar etmesi de çok güzel hakikaten. Yani önemli yaşadıkları yere sahip çıkıp, tahillerin, kültürlerine sahip çıkıp bunun üzerinden... E, otoriteyi eleştirebiliyorlar. Evet bu duyarlılık <gülüyor> bu hafta içinde bir iki defa ben e, televizyon haberlerinde de rastladım. E, ülkenin şu veya bu yerinde herhangi birisi e, baltayla bir ağacın yanına yaklaşmaya kalkarsa hemen etrafında ne yapıyorsun neyi kesiyorsun, niye kesiyorsun diye soran bir ilgili insanlar, evet. o bölgenin insanları e, türüyor ilgili derken Resmen ilgili değil o adamlar, görevli değiller ama oranın sahibi olan insanlar evet. gelip neyi kesiyorsun, niye kesiyorsun diye hesap soruyorlar. Evet. evet ne yapıyorsun birader diyorlar. Bu hafta işlememiz gereken bir diğer haber, Süryanilere okul umudu. E, biliyorsunuz Süreyenler Türkiye'nin e, hem gerçek azınlığı hem de resmi olmayan azınlığı e, Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nı ters bir yorumlamasıyla Türkiye'de sadece azınlık haklarından yararlanan 3 e, etnik grup var bunlar e, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler e, Süreyenler bu hesabın içerisinde bir şekilde yoklar, yok olmuşlar o yüzden de Süleyenlerin e, bir okulu yok bugüne evet. kadar yok. E, bugün bu ihtiyacı artık yüksek sesle dillendirebiliyorlar. Bugünkü anlayışlar buna cevaz veriyor çünkü. E, bu bağlamda da yürütülen bir süreç var. O süreçte de belli ki olumlu gelişmeler var. Kültür Bakanı ile görüşmeler evet. yapılmış. Onun detayları için neler söyleyeceğiz? Ee, olumlu olmasını istediğimiz gelişmeler aslında. Yani biraz mulaklığını koruyor. ...İstanbul'da fakat abi biliyorsun yaklaşık on bin tane Süryan şu Bunların e, iba ibadethaneleri yok. E, okul zaten yani okul her zaman bir problem. Ana dilde eğitim... Kiraladıkları kiliselerde ibadet ediyorlar evet. galiba değil mi? Kendilerine ait bir kilise inşa etmek istiyorlar. Bu bağlamda Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi vakıf Başkanı Sayit Susin... ...geçen hafta Ömer Çelik'le görüşmüş Kültür ve Turizm Bakanı'yla... E, ...önce böyle bir arazi talebi vardı üç yıldır... Bu sanırım bu sorun çözülüyor. Bir arazi tahsis edilmiş. Bununla ilgili sorunlar var. Fakat çözülecek gibi ba başka gündeme getirdiği bir konuda SUSİ'nin e süryanice eğitim verecek bir anaokulu. E Aslında daha önce yapılan talepler var. Fakat bu talepler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geri çevrilmiş. Ger geri çevrilme nedeni de azınlık değilsiniz. Yabancı dilde eğitim yapamazsınız. Tam da senin... Bahsettiğin konuda, bu konuda Susan ilerleme kaydedildiğini söylüyor. Fakat uzun süreçler, hem problemli meseleler Türkiye'de ana dille eğitim, yani kat edemediğimiz bir mesafe, ya yani olumlu izlenim edindiğini bizi aktardı sürecin olumlu gittiğini. Bu konuda adım atılabileceğini düşünüyor Susin, olumlu Yani ama yine de tabii. Burası Türkiye ve... Evet, her şey sancılı ilerliyor. Sancılı en yani. doğal şeyler bile e, sancılı ilerliyor. Çünkü e, devlet aklının e, bazı ön kabulleri var. O ön kabullere uymayan şeyler için direnci çok yüksek devletin. Evet. Engellemeye yönelik direnci çok yüksek devletin. Farkında mısın bilmiyorum zaman çok hızlı akıyor biz aslında şu an itibariyle araya girmeliydik ama iki başlığımız daha var iki başlığı iç içe de işleyebiliriz bunlardan birisi kayıp metropolitler öldü mü bu temada bir haber yaptık çünkü o konu halen belirsizliğini koruyor bu insanlar kaçırıldılar iki din adamı biri Rum Ortodoks biri Süryani iki Episkopos kaçırıldılar. Akıbetlerinden net bir e, bilgi alınamadı. Arada öldürüldüklerine dair zaman zaman haberler çıktı. Hatta bir dönem bir e, kafa kesme e, görüntüleri, çünkü. videosu paylaşıldı. Bu onlara mal edildi. Sonra onlar olmadığı söylendi. Şimdi de Türkiye'de birkaç kişi yakalandı. Birkaç Çeçen militan ve onlara e, yataklık eden evet. e, etmekle suçlanan birileri... Çok ilginç bir şekilde yataklık eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, olanlar serbest bırakıldı. E, cinayet e, şüphelisi olarak yakalananlar da e, cinayeti işledikleri e, varsayılan Çeçen militanlar da sınır dışı edildiler. Evet. Yani adamlar ellerini kollarını sallayarak gittiler eğer katillerdiyse. Ama bu da şaibeli bir durum. Bu da tartışılıyor. Aynen, evet. ee, Kısaca da istersen o, şeyden bahsedeyim. Ee, Rojava değil mi? Evet bahsedelim ki ondan sonra da onunla ilgili On... müzik aralığına geçelim. Evet e, ben Süryani Birlik Partisi Başkanı İş Işo Gavuriye ile konuştum. Bir de BDP Erbil temsilcisi Cemalcıoşkun hoşkumla konuştum. E, biliyorsunuz e, Selahattin'de e, düzenlenmesi düşünülen ulus e, Kürt Ulusal Kongresinin ön çalışması yapıldı. Böyle bir kongre düzenlenmesi e, düşünülüyor. Evet. Şey. Bunun detayları konuşuldu. Biz de Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de nasıl bir özerk bölge olacak? Yani özerk bölge olacak mı olmayacak mı tartışmasından öteye giderek çünkü e, gelişmeler gösteriyor ki orada bir tür özelliklik yakalanacak. Nasıl olur? E, ra, e, odaklandık. E, aldığımız bilgi ya hem toplantıya konuşulanlar hem de yani Birlik Partisi'nden gelen açıklamalar... ...orada bir tür Kürt özellik bölgesi değil, yani ulus devlet mantığıyla düşünülen bir özellik bölge değil. Kademeli olarak katılımın sağlandığı köyden, beldeden, ilçeden ve çeşitli yönetim organlarından... ...yüzde 60'ının halkın belirlediği bir meclis, yüzde 40'ının da çeşitli siyasi kurum ve kuruluşlardan... ...yöneticilerin dahil olduğu bir meclisle burada bir özel bölge tahayyül ediliyor, düşünülüyor, planlanıyor. Tabii o bölgede sadece Kürtler yaşamıyor. Süriyenler de, Ermeniler de var. Araplar da uh -huh. bu, bize destek veriyor diyor Kürtler. Daha önceden bu halkların çekinceleri vardı şeklinde ifadeleri var. Fakat e, Kürtlerin tercih ettiği üçüncü yol yani tarafsız kalma politikası böyle bir sonuç da ortaya. Kendileri adına böyle bir kazanım e, gerçekleşti. E, süreci takip ediyoruz evet. yani o... Biraz da Türkiye'den Türkiye'nin siyasetçileri açısından e, bahsedecek olursak dehşet içinde takip ediyoruz. Evet. Panik içinde takip ediyoruz. E, çünkü bizim kontrolümüzün dışında gelişen ikinci bir Kürt... E, ...iktidar alanı oluşuyor... ...Kuzey Irak vardı... Ee, ...şu anda Kuzey Irak'a dair artık... E, ...kaygılarımız kalmadı çünkü... ...en sorunsuz komşumuz haline geldi... Evet. ...Kuzey Irak'taki yönetim... ...ama e, benzer bir şeyin... ...Suriye'de de oluşması... E, ...Türkiye'de özellikle... ...milliyetçi çevrelerde... ...MHP falan nezdindeki çevrelerde... ...panik halinde izleniyor... O kadar ki askeri müdahale öneriyorlar hükümete. Git oraya müdahale et falan evet. gibi tuhaf e, tavsiyelerde Salim bulunuyorlar. Salim Müslim'de PYD baş, eş başkanı Salim Müslim'de Türkiye'ye geldi. E, kendisinden bir açıklama gelmedi ama ardından gelen açıklamalarda işte kendisine uyarılarda bulunduk kendisine. ...çeki düzen vermesini istedik duruma gibi... <gülüyor> ...bayrağı Yine... <gülüyor> değiştirdik... ...bir 40 bayrağı indi başka bir 40 bayrağı... ...çekildi falan gibi... ...hoş işler... ...peki <gülüyor> Allah, biz şimdi zamanı daha fazla geciktirmeyelim... ...zaten beş dakikalık bir sakma yaşadık... ...şu anda... Nizamettin Ariç'ten, Çağdaş Kürt müziğinin öncü isimlerinden biri olan Nizamettin Aliç'ten geçen yılın sonunda yayınlanan, Mizgin Tahir ile birlikte seslendirdiği bir şarkının ilk bölümünü dinleyeceğiz. Sözler Nezir Palo'ya, Beste Nizamettin Ariç'e ait. Suriye Kürdistanı için yazılan şarkının adı, Batı'nın acısı anlamına geliyor. Eşar Rojava, dinliyoruz Rojava'ya selam olarak. aer qurmen lema afrin min abukan bexnal sen afrin beser xuda dilurin sar bolasar levin we Verse har bulur Climb on the high GUS'un manşetini e, görüldüğü gibi Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan belirledi. Manşeti 10 attı sayıdır. Çünkü kendi cümlesini, e, cümlesini ithafen, kendi üslubuna ithafen biz de yazdık. Çok affedersiniz, yanlış hesap. Bu da kastedilen... Göndermeyi aktarayım hemen istiyorsunuz. Evet, aktar. Bizim ne ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz kaldı diye. <gülüyor> Cümlesini. Tüm cümcesinden yola çıkıp böyle bir maaş attık. Güzel oldu. Ee, bu sene Ramazan e, her sene öyle olur gerçi ama e, özellikle iftarlardaki e, siyasetçilerin e, konuşmalarıyla politik bir içerik de taşıyor. Onlara alternatif bir de yeryüzü sofralarımız var. Onlar da ayrı bir politik içerik evet. taşıyor. E, bir iftar toplantısında Başbakan'ın ee, vakıflarla ilgili, azınlık vakıflarıyla ilgili ifadeleri üzerinden manşet kotarıldı. 2,5 evet. ee, milyar dolar değerinde gayrimenkulü vakıflara iade, i̇ade ettik. ettik. Azınlık indik. vakıflarına iade ettik. Ee, bunu biz yaptık ee, ve daha da devamı geliyor gibi bir açıklaması oldu evet. başbakanın. Ee, bu da bizi e, ne oldu bu süreçte, neler iade edildi, nasıl oldu gibi bir yorum yapmaya yöneltti, değerlendirme yapmaya yöneltti. Allah'tan ki bu konuda elimizde çok değerli bir çalışma var. 2012 beyannameleri başlığıyla Ranking Vakfı'nın hazırladığı bir envanter çalışması var. Evet. Oradan bir değerlendirme yaptığımızda görünen şu ki şu ana kadar 2,5 milyar diye ifade eden gayrimenkuller aslında sadece kurumlardan, vakıflardan, vakıflara ait kurumlardan Hukuk eğilerek, bükülerek e, el konulan e, gayrimenkullerin yüzde on altısına tekabül ediyor sadece. E, bu yüzde on altının e, karşılığıymış bu bahsedilen maddi değer e, hesaplanan, değerlendirilen maddi değeri iki buçuk milyar dolar. Sorun, bu, sorunlu bir değerlendirme. Yani, yani. E, bize sürekli şunu e, düşündürüyor. Bu fıkralar durup dururken çıkmaz. E, coğrafyalar fıkraları üretir. Nasrettin Hoca'nın ünlü fıkrası vardır. Eşeğini önce kaybeder, sonra bulunca sevinir. Ee, burada da budur. Yani devlet e, gasp etmiştir bunları. Hukuku eğerek, bükerek, e, yasalar icat ederek e, amacı, siyasi amacı belli olan bir operasyon, bir projedir. E, bu projenin bu aşamasına gelindiğinde de e, biz 2,5 milyar dolarlık Robert Koptaş bu hafta bu konuyla ilgili kendi köşe aslında da öncelikle Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim, Erdoğan'ın hakkını Erdoğan'a verelim diyerek şunu ifade ediyor ki AKP iktidarına kadar hakikaten bu konuda bir farkındalık da yoktu ya da böyle bir temayül de yoktu. Şu anda böyle bir temayül var ama bunu böyle bir söyleme ibla etmek için henüz çok erken çünkü ortada somut hiçbir şey yok. Evet, somut denebilecek. Yani. Somut denebilecek, öyle, öyle e, bir karşılık denebilecek, geri verdik denebilecek bir tablodan bir hayli uzağız değil mi Gökhan? Evet. Buna ne eklemek istersin? Ben önce kısaca bir süreç nasıl işledi yani Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir açıklamaya yapmaya iten süreç neydi? Ondan bahsedeyim. 2011 yılında başladı. Azınlık Vakıfları bir iftar yemeği vermişti yine. Burada bir konuşma yapmıştı Recep Tayyip Erdoğan. Burada... E, Mülklerin, azınlık mülklerinin, yani gayrimüslim vakıflarına ait olan mülklerin geri iadesi konusunda oldukça kararlı olduklarını ifade etmişti. 2013'e geldiğimizde yine geçen hafta 21 Temmuz'da bir iftarda dile getirdi. 2,5 milyar dolarlık değeri, iade edilen mülklerin değerini. Esasında durum bu değil. Yani yargı sürecindeki bütün mülkler iade edilse ancak böyle bir değer oluşabiliyor. Gerçekten yani bu değerlendirme nasıl yapıldı? E, burası çok muğlak. Bu değer yanlış. Yanlış hesap dediğimiz şey bu. E, Ermeni, Rum ve Süryani toplumuna ait pek çok vakıf. E, kendilerine ait mülklerinin iadesi için mahkeme kapısında şu an. E, rakamları e, şey uzatmayayım rakam vererek. iade sürecindeki sorunlardan bahsedeyim. Bir de di dikkat çekmek istediğim. Örneğin Süryani Vakıflarında şu an hiçbir iade yok. Yani böyle Aha. durumlar da var. İadesi çok sıkıntılı süreçler yaşandı. İade sürecindeki sorunlardan bahsedeyim biraz. Önce şey yani biz vakıf mülklerinden bahsediyoruz. Fakat şahıslara geçen mülkler de var. Bunların iadesi mümkün olmuyor. Çünkü 2005 yılında sanırım bu yasa çıkmıştı. Bu yasaya böyle, böyle bir madde konulmamış yani ne olacağı belirsiz. Bu Tuzla'daki yetimhanede Tuzla böyle bir durum. Tuzla'da kampı tipik böyle bir durum. Evet. Yani şahıstan alınıyor fakat bunun yasada karşılığı olmadığı için bir şekilde bu mülkiyet şahsı geri geçiyor ve cebine para da girmiş oluyor. Para da geri alınıyor. Tabii tabii. İkinci defa sattı. Evet. İkinci defa satıyor. Tazminatlar genel olarak adil değil. Yani tazminat eğer kamulaştırılmışsa bu tazminat yoluna gidiliyor. Fakat bu mülklerin değeri çok fazla. Tazminatlar gerçekten kötü bir şekilde değerlendiriliyor. Neden fazla? Azınlık cemaatleri bu mülklerden yoksun kalıyorlar. Kendi kültürlerini üretemiyorlar. Kendi gelişimleri duruyor bir cemaat olarak. Hem ekonomik hem kültürel. Hem tarih, tarihsel kültürel varlıklarını devam ettiremiyorlar. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Çok uzatmadan evet yani iade sürecinde ciddi Bu vahim var, bir sanırım. durum. En acısı da bunlar konuşuldukça e, meseleye e, dışından bakan insanlar gene mi mal mülk konuşuyorsunuz diyorlar. Mesele mal mülk gibi algılanıyor ama e, yaşamsal bir boyutu var bu meselenin. Biz mütemadiyen onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu toplumlar varlıklarını bu mülklerle idame ettirebiliyorlar ancak. Bu anlamda çok önemli. Ee, yani o yüzden de zaten devletin politikası bu şekilde işliyor. Yoksa bir... E Evin, apartmanın, hanın, bilmem nelerin, mülkiyeti, devletin sorunu olmaz. O e, bunların yararlanılma şeklinin bu toplumların idamesindeki rolünü bildiği için böyle bir tasarrufa gidiyor. E, biz gene zamanı e, iyi değerlendirelim ki bu müzik arasından sonra e, konuğumuzla, e, Pelin'le konuşacağız, Perin ayık e, geldi, stüdyomuza ulaştı. Şimdi dinleyeceğimiz parça ise kardeş Türküler'in 99 yılında yayınladığı Doğu albümünden Gudi adlı Yayık anlamına gelen Gudi adlı parça grubun solistlerinden Fehmiye Çelik seslendiriyor. Evet dinliyoruz. Aye alde, ay, aye Radio Agos Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Briega da rumba rumba rumba rumba, que se ha cubierto de gloria. Ay, ay Carmela, caramela, ay caramela, que se ha cubierto de gloria. Ay caramela, ay caramela. Luchamos contra los moros rumba rumba rumba rumba, luchamos contra los moros rumba rumba rumba rumba. Legionario i fascista, ai Carmela, ai Carmela. Legionario i fascista, ai Carmela, ai Carmela. Desde comenzar, bum bum de no tenemos municiones, ni tanques ni cañones, ay No tenemos municiones, ni tanques ni cañones, ay Bomba, bomba, bomba, bomba. corazón, corazón, es deseo, bomba, bomba, bomba. es nuestro deseo, bomba, bomba, bomba. con el fascismo, ay, Carmela, ay seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo Radyo Agos Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bir farklı Konuğumuz Pelin Ayık da yanımızda. Hoş geldin Pelin Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için programınıza biz de sana teşekkür ederiz. E, sayende çok güzel bir arka sayfamız oldu bu hafta. Aslında hepimizin e, ayrı hayatlarımızda birbirine benzerlerini bildiğimiz bir şeyi çok e, yüreğinin sesiyle satırlara dökmüşün. Çok e, keyifle okudum yazını. Çok teşekkür ederim. E, Pelin'in so çağırdığımız hemen kısaca... <gülüyor> Evet. Bahsedelim. Hemen bahsedelim. Arka sayfamız ee, nedir, ne evet, diyor. Diyarbakır Belediyesi'nin katkılarıyla e, yenilenen Surup-Giragos Kelisesi e, Vakfı Yöneticilerine e, kendisi Pelin. E, ailesi, kendisi Diyarbakırlı. E, üç kuşak hikayesini anlatıyor bize. Özellikle de Lice'li büyük annesi Doktor Saadet'i. E, ilginç bir hikayesi var. E, hem acıklı hem bir tarafıyla büyük büyük ee, anne evet büyük büyük anne dedesinin annesi evet benim e, bu kiliseyle ilgili de yani kişisel bir anım var Agos'a ilk geldiğimde e, ilk telefon görüşmemi yani ilk e, haber manasında ilk görüşmemi e, kiliseyle ilgili yapmıştım e, Çan Chan'ı biliyorsun Moskova'dan gelmiş dedim hiç Şeyin... ...Moskova'da evet. özel olarak yaptırdık evet, çünkü... Ben, ...ben aradım sordum... ...ya Çan ne oldu... Yani, ...Moskova'da hep... ...yani bana dediler ki... E, ...orada Sarkis var, Vartan var... ...sen niye arıyorsun seni? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ver onlara... ...onlar biliyorlar şeyi mevzuyu... ...sen boş dediler... <gülüyor> ...ben de böyle başlamış oldum... Yani bir şekilde... <gülüyor> İlk mavirliğin Diyarbakır evet. Çanı'nın hesabını sormakla başlamıyor. Akıbetini. Şey <gülüyor> Kilisenin Çanı ilk olarak 1900 yıllarda sanırım Zilciyan ailesi tarafından yapılmış. Daha sonra büyük bir yangına uğramış kilise ve kül olmuş. Bir sene içerisinde Diyarbakır'da yaşayan Ermeni cemaati tarafından para toplanmış ve bu 1914 yılında oluyor. Yani düşünün o yıllarda bir sene içerisinde tekrardan kule yapılıyor. Evet. Daha sonra 1915 yıllarında çevredeki minarelerden daha yüksek olduğu için Osmanlı top ateşiyle gereken yapılıyor. Gereken yapılıyor. Ve biz restorasyon çalışmalarında maalesef artık Türkiye'de ee, bu çanı eskis gibi yapabilecek sanatkarlarımızın olmadığı için hı hı. Moskova'da bulduk Moskova'da ve Moskova'da sonuna. evet Moskova'da yaptırdık. Evet. Ee, Liceli doktor Saadet'in torununun hikayesini dinleyeceğiz ee, ya da sorgu mu çekmek istersin abi sen? Yok <Gülüyor> yo. yo. Ee, evet bu hikaye ilginç bir hikaye. Evet. Ee, şimdi. Radyoda e, yayın yaptığımızda biz şu ön kabuldeyiz ki e, gazetemizi eline alamayan, gazetemizi bulamayan, edinemeyen pek çok insan da bizi dinliyor. O yüzden e, tekrar olmayacaktır. Bu hikayeyi senden bir dinlememizde tabii, fayda tabii, var. Yani sevinirim. Lice'li Doktor Saadet kimdir? Dedenin annesi olan. Paşanın annesi. Paşanın annesi. Paşanın annesini bize anlat. Nasıl bir kadın? 1915'te tek başına kalan bir kadın, tek başına lice'de vardığını sürdüren, soyunu sürdüren iz bırakan. Bugün sen veya baban lice'ye gittiğinizde, ha sen Saadet'in torunu musun diye anılan bir insandan bahsediyoruz. O hikayeyi bize evet. biraz anlatırsan seviniriz. Çok memnun olurum. Ben Saadet'in ismini yazımda da yazdığım gibi aile yemeklerinde konuşulan hikayelerden duyuyordum hep. Babam anlatırdı işte nenem Saadet doktordu eskiden işte koca karı ilaçlarıyla bir sürü hayat kurtardı diye. Fakat benim Saadet'le tekrardan tam olarak tanışmam ilk Diyarbakır'a gittiğimde gerçekleşti. Ee, ...insanlardan ve hiç tanımadığınız insanlardan... E, ...onun hikayelerini duyduğunuz zaman gerçekten çok etkileniyorsunuz. Ee, yaşlı amcalar kiliseye geldikleri zaman... ...sen Saadet'in torunusun dedikleri zaman... ...ve gözleri doldukları zaman... E, ...açıp e, bacaklarındaki e, yaraları... ...işte ben küçükken bacağımda çıban çıkmıştı... ...ölmek üzereydim, beni Saadet'i e, eşek üzerinde götürdüler... Ve yaptığı ilaçlarla beni tekrardan Hayata geri döndürdü Dedikleri zaman gerçekten e, Nasıl ifade edebilirim bilmiyorum O duygu seli beni e, Çok değiştirdi Hı. Yani gerçekten e, ben Saadet Doktor Saadet'in e, Torunu olmanın Verdiği gururla kendimi e, Değiştirmek Daha doğrusu değiştirmek derken Ona layık bir torun olabilmek için ...daha çok çabalamam gerektiğini... E, ...ecdadım için... E, ...Ermenilik için... E, ...kendimi yenilemem zorunda olduğumu hissettim. Saadet... E, ...şöyle kısaca size anlatayım. 1915 yılında... E, ...dedemi doğuruyor. Ve dedem doğuyor. İki gün sonra Saadet'in kocasını... ...yani dedemin... ...babasını... E, ...askere alıyorlar. Ve... ...geri gelmiyor dedem. Ee, Saadet o zaman... E, ...dedeme bir kuyu kazıyor... ...ve kuyunun içine... ...gömüyor. Bir şey olmasın diye. Ve bekliyor Lice'de tek başına. Ka erkek kardeşi gidiyor. Ve benim tanımadığım, hiç duymadığım isimlerine ...anlatılanlara göre... E, ...başka kardeşleri de varmış. Onlar da gidiyorlar. Ve üç gün sonra... ...gidip... E, Kuyuyu kazdıktan sonra dedemin canlı olduğunu görüyor. Alıyor dedemi ve e, dedem kucağında evine geri dönüyor. Sahip olduğu öteki varlık da e, o meşhur, ünlü Kolos adındaki atı. Yani Lice'de sanırım o atı tanımayan yokmuş. O kadar vahşi, o kadar e, huysuz. huysuz. Kimseyi dinlemeyen bir atmış ama Saadet'i sanki annesi gibi yanından hiç ayrılmayan bir at. Sanırım çok gençmiş. Tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmiyorum Saadet'in ama 20'li yaşlarda olması gerekiyor. Tek başına Lice'de dedimi büyütüp yetiştirip öyle bir hayat tek kurtarı... doktoru. Tek doktoru. Başka hiç doktor yok. Yani düşünün o zamanlarda Kürt ağları Saadet'e haber gönderiyorlar. İlk başta tabii o olaylardan dolayı biraz çekiniyorlar. Hani acaba bizim bize yardım edecek mi? Nasıl tepki verecek diye. Ee, ve o günden sonra hayat kurtarıyor. Senin Saadet'le Diyarbakır'la, Dice'yle tanışman da sanırım biraz vakit aldı, geç oldu. Ama e, etkileyici de olmuş. Çok o, etkileyici O hikayeyi de anlat oldu. istersen. Yani Diyarbakır'la nasıl tanıştın? E, Dice'yle nasıl tanıştın? O, o süreci de dinleyebiliriz sende. Tabii ben İstanbul'da doğdum. E, Fransız lisesini bitirdikten sonra e, Kanada'ya gittim okumak için. Benim e, baba tarafından halam ve amcam e, Toronto'da yaşıyorlar. Abim Davus Lisesini bitirdikten sonra Toronto'ya gitti. O hala orada yaşıyor. Geri dönmedi. Ben Toronto'ya gittim. Üniversitemi okudum. E, biraz çalıştıktan sonra master için İtalya'ya gittim. Master'ımı da bitirdikten sonra benim anne-baba özlemim daha ağır bastı ailenin geri kalanından ve ben geri döndüm geri döndüm babamla beraber çalışmaya başladım ve 2008 yılında babamın Diyarbakır Sürgüregos Kilisesi Vakfının başkanı olduğunu ben öğrendim yani <gülüyor> o kadar yabancıyım ki konuya hani biliyorum orada bir kilise var harabe haline gelmiş ama hani ...çok daha farklı başka bir dünyadaydım. Evet ben Diyarbakırlıyım. Evet ecdadımın tarihini biliyorum. E, duyarlıyım. Ama bu... Yani Surp Gregos benim hayatımda... ...gerçekten e, çok büyük bir dönüm noktası oldu. E, babam e, vakıf işiyle... ...yani kilisenin restorasyonuyla uğraşmaya başlayınca... ...ben de belirli bir zamandan sonra artık... ...gitmemin e, doğru olduğunu düşündüm Diyarbakır'a. Ve... İlk Diyarbakır yolculuğumdan sonra gerçekten ben artık e, bir Diyarbakır aşığı olarak dilimden Diyarbakır düşmemeksizin hayatımın e, sanırım en güzel kısmına bu yaşımdan şimdi sık sık sonra yaşıyorum. Şimdi sürekli gidiyorum yani e, iki haftada bir, ayda iki, üç artık ne gerektiriyorsa. Sürekli gidip gelmeler başladı. Gittiğinde çok ciğer yemiyorsun galiba. Zayıf kalmışsın. <gülüyor> ben pek ciğer. <gülüyor> sevmiyorum haber gitme bak nasıl ciğer yiyor. Pek... <gülüyor> ciğer de yiyeceksek Diyarbakır'a gideceğiz. Doğru söylüyorsunuz. Ama Doğru söylüyorsunuz. Değil. Diyarbakır muhteşem bir kent. Özellikle de siyasi iklimiyle. Kesinlikle. Siyasi iklimin topluma yansıışıyla insanı sarmalayan, kucaklayan bir kent. Ee, Pelin sen Diyarbakırlısın, Dicelisin ee, Senin şimdi orayı keşfetmende başka bir bağlantı var ee, Benim Diyarbakır'da hiçbir ilintim yok Ben de İstanbul'da doğdum Benim kökenlerim Su şehrine, Erzincan'a falan uzanıyorlar Ama e, Diyarbakır için benim de duygularım senden çok farklı değil Oraya her gittiğimde büyük bir keyifle gidiyorum her gittiğimde yeni dostluklar ediniyorum eski dostluklarım bir daha kucaklaşmama sebep oluyorlar kesinlikle. arkadaşlarım dostlarım var çok severek gidiyorum Diyarbakır'a Diyarbakır çok özgün bir şey oldu ama burada ben şunu biliyorum ki durumun böyle olmasında işte Osman Bay Demir faktörü evet. Abdullah Demir kesinlikle, Baş faktörüsıpkiragos faktörü sıpkiragosu faktörü, bahçesinde bana bir çay ikram eden insanların faktörü evet. Ciğerci, hepsi birden bir bütün oluşturuyorlar. Taksi, şoförü, her şey, her şey, her şey. Ve ben e, sokakta sohbet ettiğim belediye zabıtası. En son gittiğimde e, bunları çok yaşadım. Ben Diyarbakır'a gidiyorum. E, fuzule alışverişleri yapıyorum. Ben zaten üç ayda bir belbere giderim ama Diyarbakır'a gidirse mutlaka bir belbere <gülüyor> gidiyorum. <ki> maksat <gülüyor> muhabbet olsun, sohbet olsun. Diyarbakır'la <gülüyor> konuşayım bakayım. Ne anlatıyor, ne bitiyor. Ve bütün bunlar beni çok... ...oraya bağlayan şeyler oldular hep. Zamanımız hakikaten... ...bugün çok daha hızlı akıyor. Nasıl <gülüyor> oluyorsa... ...biz Vallahi bu sohbete evet. bir daha geri döneceğiz ama... ...arada e, gene bize... E, ...işaretlenmiş bir şarkı var. E, Maşru Leyla... ...Beyrut'ta kurulan bir alternatif... ...rak topluluğu olan Maşru Leyla... E, ...bir gecelik proje... ...Leyla'nın projesi... ...adlı bir e, şey... Yedi genç müzisyenden oluşan bir topluluk. gençten cinselliğe, siyasetten aşka pek çok konuda eleştirilmiş şarkılar yazıp söylüyorlarmış. Ana akımın dışında duruyorlar. Ülkedeki muhafazakar kesimleri çok kızdırıyorlar. Adı İyiyim Diyelim anlamına gelen bu şarkı grubun 2011'de çıkan albümünden derlendi. Bu şehri yapıp daha onurlu bir şehir kuralım. Bu zamanları unutup, daha insaflı bir zaman düşleyelim. Düşleyelim hep beraber o zaman. اشرف ومن زمن صح زمان واحلم زمن غلطه ما زالك بلا شيء ما فيك تخسر شيء وانا من عشرت نفسي Evet, e, yine Diyarbakır'dan devam edelim sevgili Pelin istersen. E, onarım bitti, e, biliyorum ki zordu bir süreçti... Eziyetli, evet. çileli bir süreçti, ee, masraflı bir süreçti. Hatta masraflı kısmı halen daha Maalesef. bitmedi. Halen daha yapılması gereken işlerimiz var. Evet. Ee, finans etmemiz gereken şeyler var. Ee, bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, o külliye içerisinde Diyarbakır Kent Müzesi'nin de bir bölümü olacak. Ee, Doktor Saadet'ten oraya koyabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef. O kadar üzülüyorum ki elimde bir resmi bile yok. İnsanlar beni gördükleri zaman ne kadar ona benziyorsun diyorlar. O da zayıfmış, kısa boyluymuş, renkli gözlüymüş. Çok cesur bir kadınmış. Onun dışında elimizde hiçbir şey yok. Şu bileğindeki dikeni saklayabilirdin belki <gülüyor> onu <gülüyor> koyabilirdik. <gülüyor> Evet e, bir de güzel bu evet, <gülüyor> onarım bittikten sonra şimdi ben e, Diyarbakır'a her gittiğimde bazen kendim farkında bile olmadan ayaklarım beni oraya götürüyor. Sabah derken bir saatinde bile olabiliyor bu sabah 8'de evet. falan otelde uyanıyorum. İşte toplantı onda başlayacak diyorlar. Zaman var. Farkında olmadan oraya gidiyorum. Ve o saatlerde ben gittiğimde yeni açılmış oluyor kilise şu bu. Sonra ziyaretçiler geliyor sabah derken saatlerinden. Sorduğumda dediler ki günde ortalama 200 kişi ziyaret öyle, ediyor kiliseye. Öyle. Hafta sonu daha da yükseliyor evet, bu çok, dediler. Ben de bu çok şaşırmıştım. E, senin gözlemlerin nedir, izlenimlerin nedir? Ve farkındayım ki gelenlerin hepsi Ermeni değil. O kadar Ermeni öyle yok öyle zaten şey, Diyarbakır'da. Öyle. Dönme Ermeni falan da değiller. Ama e, insanlar kiliseye geliyorlar ve benim gözlediğim çok ilginç görüntüler de var. E, dua falan etmiyorlar, mum yakmıyorlar ama mum kumbarasına para koyan adamlara rastlıyorum. Doğru. Geliyor adam içeriye giriyor. Öyle biraz bakıyor sağına, soluna, mikroba doğru bakıyor. Etrafını seyrediyor. Orada bir tane mum kulübesi var. Mum, e, mum kumbarası var. E, mum alanlar kumbaraya da bir para bırakırlar. Bazı insanlar da mum falan almadan o kumbaraya bir para atıyorlar. Bir 20 lira atıyor, bir 10 lira atıyor, bir şey yapıyor işte. Bunları gözlemliyorum. İlginç geliyor bana. Evet. Ben daha sık gittiğim için bu insanlar mum almadan ya da dua etmeden kumbara para koyan insanlar tekrar gene geliyorlar. Ve tekrar geldikleri zaman bizimle konuşmaya başladıkları zaman benim de nenem ya da benim de dedem Ermeniymiş diye gelen insanların sayısı gittikçe yükseliyor. Artık belki ilk başta söylemeye çekiniyorlar ya da söyleme gereği duymuyorlar ama kendilerini daha e, rahat hissettikleri için mi bilmiyorum e, kendilerinin de ailesinin büyüklerinde Ermenilik olduğunu söyleyen insanlar gerçekten e, sayı olarak giderek fazlalışıyor ve dediğiniz gibi e, ben son gittiğimde e, sabah oturdum bizim uçardağ biliyorsunuz Biliyorum. o huzurlu çardağ dut ağacımızın altında e, 240 kişi saydık akşama kadar gelen yani ve Ramazan ayı düşünün o sıcakta insanların ilgisi çok büyük ve e, olduğu ortamı da güzelleştiren bir yapı oldu e, gençler gerçekten Diyarbakır gençliği e, kültürlü bir gençlik okumayı araştırmayı öğrenmeyi seven bir gençlik gençlik çok mutlu ediyor bu bize ve kent müzesinin e, Ermeni yaşam ve kültür bölümü kilisenin kompleksindeki binalardan bir tanesinde açıldığı zaman ben inanıyorum ki oranın trafiği gerçekten çok daha fazla olacak ve güzel olacak. Bunun dışında başka projelerinizde var mı yani e, ekleme yapılacak mı? Orada ekleme olarak e, şu anda e, müzenin dışında orada küçük bir çay bahçesi açmayı düşünüyoruz üç Hı. tane masa koyacağız ee, insanlar geldikleri zaman dinlenebilmeleri için ee, para almamayı düşünüyoruz kesinlikle ee, içlerinden eğer e, bir, bir şey vermek isteyen olursa e, memnuniyetle kabul edeceğiz bir kumbara, da oraya evet, bir kumbara da oraya koyacağız güzel olacak o kilise hem kendisi yaşayacak bu müze sayesinde hem de e, Diyarbakır'ı yaşatacak ee, şunu da belirtelim ki o kilisede görevli olarak bulunan iki arkadaş var. Ee, birisi Armen Diğer'in isminiydi. Bana her gittiğimde Lice Tütü'nü... Behçet Lice, abi. Behçet, heh, Behçet her bana Lice evet. ikram ediyor. Çok keyiflidir. Ee, Armen de o ikisi... Ee, o kilisenin güzelliğine güzellik katıyorlar. Kesinlikle. Onların dost canlısı, insan canlısı yaklaşımları, gelenleri kucaklamaları, gelenleri işte çay servis ederek, su evet. bir su servis ederek, ikram ederek ağırlamaları, gel otur dinlen biraz diye davetkar üslupları çok değerli. Ee, kiliseye o da insan nefesinin sıcaklığını veriyor. Yani o kilise zaten kendi yapısıyla hiçbir şey demese, hiç kimse olmasa İnsan tek başına oraya girse ne bir rehber ne bir mihmandar kilise kendisi zaten konuşuyor. Kesinlikle. O taşlar o bazalt siyah taşlar o işlemeler içerideki restorasyon her şey zaten konuşuyor. İnsanlara anlatacağı bin bir çeşit şey var o mekanın ama o insanlar da oraya insan sıcaklığını getiriyorlar. Evet. Gelini karşılarken üsluplarıyla yaklaşımlarıyla duruşlarıyla. İlk günden sahiplendiler orayı ilk günden. Çok severek işlerini yapıyorlar. Ee, yani iş dediğim, yani orayı sahipleniyorlar. Orası onların artık bir ikinci evleri gibi bir şey oldu Diyarbakır'da. O yüzden çok çok güzel bir şey bu. Ee, Valla bizler de sizleri tebrik ediyoruz. Biz sizi artık e, sadece bir vakıf kilise yöneticisi olarak görmüyoruz. Onun dışında başka bir sosyal misyon üstlendiniz. Ee, Diyarbakır eskiden... ...çok kalabalık Ermeni nüfusu olan bir şehirdi... ...bugün kimse yok ama... ...o şehirde bir kez daha bu toplumun... ...bu halkının varlığını somut hale getirdiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz programımıza katıldı. için. Ben teşekkür Pelin. ederim. Çok sağ olun. Evet şimdi... E, ...tekrar bir müzik arasına gireceğiz. Sonra da müzikle ilgili... ...mesajımızı söyleyeceğiz. E, önce müziğimizi dinleyelim. Bu bir sürpriz olacaktır bu aşamada. Çünkü biz şimdi... Antes national dinuions. <gülüyor> çağ ile Radyo Argos. Şimdi gelelim hikayemize. Biz internasyonal niye dinledik bugün. Nereden dinledik? Kim söyledi internasyonali? Internasyonal Fransızca olarak bir Ermeni köyünde seslendirildi. Tabii ki elimizdeki kayıt o değil ama siz şimdi sanal olarak öyle düşünün. Zabl var diye bir köy. Neresi? Hayali bir köy bu. Peki nasıl söylendi, kim söylendi? Yoldaş Pançuni köyün çocuklarını topladı. Propaganda için onlara Fransızca enternasyonel söyledi. Yoldaş Pançuni kim? Pançuni kelimesi, eğer sözcük tercümesi yapacak olursak baldırı çıplak anlamına gelebilir. Yolsuz, çulsuz anlamına gelebilir. O bir roman kahramanı. Odia'nın romanı. 2000'li yılların başlarında Türkçe'ye kazandırıldı. Ermeni Mizah Edebiyatı'nın en önemli figürlerinden biridir Yoldaş Pançuni. Dediğim gibi hayali bir karakterdir. Odyan tanıdığı palavracı sosyalistleri gözlemleyerek bir Yoldaş Pançuni tiplemesi yaratmış. Bütün hayatı ajitasyon, provokasyon üzerine kurulu. Çok doğru fikirleri, ...beceriksizlikleriyle... ...ve yanlış üsluplarıyla... ...çıkmaza sokan... ...bir beceriksiz adamdır... ...yoldaş pançuni. Ne yazık ki bugüne kadar da... ...etrafımızda çok çok ve pek çoktur. Bir anlama... ...Aziz Nesin'in zübüğüne benzer. Bu hafta... ...Zeynep Ekim Elbaşı arkadaşımız... ...sayfalarımızda bir yoldaş pançuni... ...değerlendirmesi yaptı. Evet. Ee, Arası Yayıncılık kitabının... ...yeni bir baskısını yayınladı çünkü hemen geçtiğimiz günlerde onun üzerine de bir kez daha Pançuni'yi anmış olduk. Dediğim gibi Pançuni halen etrafımızda gözleyebileceğimiz ilginç bir tip. İlginç bir 20. yüzyılın başlarında Anadolu'da özellikle Doğu Anadolu'da sosyalist propaganda yapmaya çalışan bir beceriksiz Zübükzade Zübük. Zübük. <gülüyor> evet. Şimdi geliştirdik. Ee, Gelelim sıradaki haberimize. Beyoğlu Belediyesi mütekabiliyete sığındı. Başlığıyla verdiğimiz bir haber var. E, bu haberi biraz e, anlatmak ister misin Gökhan? Evet memnuniyetle. Nedir? Ne olmuş Beyoğlu'nda? E, öncelikle e, şu yasadan bahsetmem gerekiyor. Türkiye'de yabancıların mülk alabilmesine ilişkin e, daha önce mütekabiliyet esası vardı. E, fakat bu 2005'te yapılan yeni bir düzenlemeyle Uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde diye bir madde konularak değiştirildi. Fakat, e, Beyoğlu Belediyesi bir e, Rum aileye bu zorluğu, aynı mütekabiliyet zorluğunu yaşatmaya devam ediyor. E, Uygar arkadaşımız takip etti bunu. E, şey, bu Mülk-kentsel dönüşüm bağlamında çok haber yapıyoruz. E, bu şekilde bize haberler gelmeye başlıyor. Tekrar aynı bağlamda. Bu mülkte bir Rum e, aileye ait. Fakat 1985'te Yunan, yani daha önceki bir tarihte Yunanistan'a gösteriyor. Yunan vatandaşı e, Yunanistan'da vefat etmiş ve artık e, çocukları bu şeyi, e, mülkü geri almak için başvuruyorlar. Bu mülkte tarla başında Çukur Mahallesi'nde, işte bugün belediyenin yeni bir yaşam vaadiyle, insanlara sunduğu, zaten oradan geçenler görüyordu böyle güzel güzel sitelerin gösterildiği. Orada e, kamulaştırılmış e, önce kayyum idaresine e, kentsel dönüşüm bağlamında da projesi kapsamında da Beyoğlu Belediyesi'ne devredilmiş. Böyle bir zorluk yaşanıyor. E, mülkü geri almak için dava açmışlar fakat belediyenin savunması da işte mütevkabiliyete sığınıyor. İstersen kısaca da Bahsedeyim. Yunanistan'da Türk vatandaşların genel olarak miras yoluyla taşınmaz elde etmelerinin yasal bir engeli yok fakat Dışişleri Bakanlığı'nın elde ettikleri bilgiye göre belediyenin Yunanistan'da sınır bölgenin bazı bölgelerde Türklerin mülk elde edebilmesini engelleyen bazı zorluklar pratikte zorluklar varmış. E, tamam diyor, siz mütekabiliyet yasası yok. Yani işte böyle bir durum söz konusu değil. Fakat Yunanistan bizim vatandaşlarımıza zorluk çıkarıyor. O zaman biz de çıkarırız. Biz de çıkarırız. E, yapılmış bir şey. Mütekabiliyet e, tuhaf bir şey. E, çünkü gerçekten de e, yabancı ülkelerin e, mensuplarına uygulanabilir ama e, Türkiye'de biz yurttaşlara uygulandığına tanık oluyoruz. İşin o tarafında bir tuhaf çelişki var. Yani bir insan Rum, Ermeni, Yahudi veya Süryani veya Laz veya Çerkez olabilir etnik olarak bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı haklarından daha az yararlanmasını asla sağlamamalı. Sanırım önümüzdeki yeni yapılması öngörülen anayasanın da can alıcı tartışması burada. Eşit vatandaşlık hakkı kavramı esas evet. burada. Ee, eşit vatandaşlık şu anda da zaten anayasanın belki de en önde sayılan maddelerinden biridir ama uygulamada bunun etrafına Malzeme. fakatlar, amalar, e, ancaklar e, eklenerek yani yasada işin bir görüyoruz. Şey. Evet. E, Kavuşmaya çıkıyor e, Ruh önemli. Yasaların ruhu evet. önemli. E, o yasaları uygulayan e, iradenin duruşu siyaseti ruhu yaklaşımı önemli onlar da değişime gidecek anlayışta değişime gidecek bir şey sağlamadıkça bunları da netice alınması mümkün değil evet fakat abi yine sanırım bir müzikarası vereceğiz kısaca şeyden bahsedeyim ben Serdar Korucun'un da ha. haberinden bahsedeyim evet, Bursa'nın öteki, öteki tarihinden tarih. sayfalar Bursa yani Osmanlı'nın beylikten devlette sonrasında imparatorluğa geçişinde yani kozmopolit özelliğini e, barındıran e, Müslümanların, Rum, Ermeni ve Yahudilerle bir arada yaşadığı e, çok kültürlü bir kent. E, Serdar Korucu da Bursa'nın öteki tarihinden yani Rumların, Ermenilerin, Yahudilerinden e, yönünden Yahudilerin tarihinden bahsediyor. Bunlar tabii nispeten kimisi kısmen, kimisi tamamen silinmiş e, tarihler. Sinagoglardan, kiliselerden ve onların durumundan bahsediyor. Çok güzel bir yazı. Bursa'nın öteki tarihinden sayfalar Bunu da tavsiye ediyorum Dediğin doğru Bursa'da çünkü biliyoruz ki 20. yüzyılın başında daha başka bir atmosfer vardı. Daha başka bir popülasyon vardı. O atmosfere bağlı olarak da daha farklı bir kültürel birikim de vardı. Bugün Bursa deyince biz endüstri anlıyoruz, sanayi. Evet. Özellikle otomotiv sanayinin kalbini anlıyoruz. Bu da bize aynı zamanda büyük işçi kitleleri, işçi şehirleri, işçi semtlerini çağrıştırıyor. İkinci bir şey ise yine geçen yüzyılın başlarından itibaren Balkan göçleriyle gelen göçmenlerin en yoğun yerleştirildiği illerden biri olarak alıyoruz. Başka bir yüzüyle Bursa Spor'un ırkçı, milliyetçi, fanatik hı hı. taraftar gruplarını anlıyoruz. Bunlar belki... Belli bir oranda şehrin de topolojisini belirtiyorlar, şekillendiriyorlar. Ee, Bursa'nın geçmişinden çok farklı bir Bursa ile karşı karşıyayız. O Bursa'da gene Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu gibi şu bu gibi girişimler var ama Bursa'ya bir kültürel kimlik vermekte e, yetersiz kalıyorlar. Daha etkin olan şey... E, ...azgın bir milliyetçilik... Hı hı. ...ve e, sanayi şehri... E, ...görüntüsü var. Bursa denince benim aklıma... ...İpek Böcekçiliği... ...yüksek okulu geliyor mesela. Yüz yıl önce... ...böyle bir kurum vardı. Ermenilerin... ...kurduğu, Ermenilerin işlettiği... ...Bursa İpekleri meşhurdur, halen hı. meşhurdur. Hı hı. İpek dokumacılığı. Şu anda... Büyük sanayileşmenin karşısında e, fulloşların sentetik ip, e, ipliklerin kullanıldığı ortamda belki de artık dayanma gücü çok e, gerilere düşmüş, maliyeti yüksek kalmış, piyasaya girmesi zorlaşmış millet 10 liralık tişörtler giyiyor. E, giyim sektöründe korkunç bir altış oluş yaşanıyor. Ama yüz sene önce Bursa iippeyi dediğinde insan bir durup düşünüyordu şöyle 10 dakika düşünmesi gerekiyordu. <gülüyor> Fesini önüne koyup düşünmesi gerekiyordu. İşte öyle bir dönemde insanlar oraya meslek yüksek okulu kurmuşlardı. <gülüyor> Bugün bunların esamesi okunmuyor. Ee, kalmış birkaç yapı kalıntısından başka, tahrip olmuş yapı kalıntısından başka, bütün bunları konuşacağımız bir iz bile yok. Serdar Korucu gene de o yapı kalıntılarının tozlarının arasından bir tarih denemeye evet. çalışmış, değerli bir çalışma yapmış, Ota sayfalarımıza girmiş. Evet, şimdi e, yine bir e, müzik arası veriyoruz. E, biraz da e, bu Bursa ve kozmopolitlik e, örneklerinden yola çıktığımızdan olsa gerek, altı bu bölüm için Stelios Perpiniadis'in Iroini Kemavraki sözleri ve müziği Sotiris Gavalas'a ait Bursa ve yeraltı dünyasından söz eden bir rebetiko seçmiş bizim için. Kayıt 1936 yılından, Okuyan 1899'da Tinos Adası'nda doğmuş, İstanbul'da büyümüş ve savaşın ardından 1923'te Pire'ye göçmüş, 1977'de Atina'da ölmüş, Stelakis adıyla tanınan ünlü Rebetikosolisti Stelios Perpinyadis. Dinliyoruz. ya san bra right. Evet bir kez daha altıa teşekkür ederim bu seçkisinden ötürü ee, konuşmamız gereken haberlerden biri de. Hemen komşumuz Türkiye'yi çok etkileyen, Türkiye ile çok önemli ilişkileri olan bir ülkeden, Azerbaycan'dan bir haber. Azerbaycan'la ilgili bir haber. Evet. Yine sevgili Arzu'nun bizim için hazırladığı bir haber. Muhalefetin yeni yüzü Aliyev'i korkutuyor başlığını kullanmış. Ee, ...ne anlatıyoruz bunun için? Gökhan, Fakat sen abi, Azerbaycan biraz. muhalefetinden bahsediyoruz. Ama öncesinde istersen Ermenistan'da da böyle bir muhalefet gelişme, muhalefetle ilgili bir gelişme var. Ondan da bir dakika bahsedeyim. Ee, aslında bizim Gezi'de yaşadığımız sürece benzer bir e, e, halk hareketi oldu. E, toplu taşıma, daha doğrusu Brezilya'daki sürece benzer. Ha, toplu taşımaya %50 zam getirildi Yerevan'da. Halk toplandı. E, bir hafta boyunca ayaklanmalar oldu. Ve... E, ...belediye geri çekmek zorunda kaldı. E, Rafi Hovanisyan'ın biliyorsun... ...Parevolüsyon e, hareketi vardı. bunda etkili oldu bu hareket tekrardan. Seçimlerden sonra bir ay boyunca... E, ...Cumhuriyet Me Özgürlük Meydanı'nda toplanmış talk. Tekrar aynı kitle... ...yine Rafi Ho Hovanisyan'ın... E, de, de ...desteklediği bir kitle... E, ...tekrar böyle bir etkili oldu... ...ve böyle bir kazanım elde edildi. E, Kon, tabii konuşuluyor yani Orta Doğu'da e, Yunanistan'da yani Tunus'ta Mısır'da Suriye'de Irak'ta İran'da değişim oluyor Yunanistan yani ayaklanmalar oluyor o, muhalefet güçler hareketleniyor güçleniyor neden Güney Kafkasya'da böyle bir durum yok oluyor aslında fakat oradaki rejimlerin e, tabii elleri kuvvetli olabiliyor daha kuvvetli olabiliyor bir örneği de Azerbaycan e, Azerbaycan'da muhalefetin yeni yüzü dediğimiz kişi Rüstem İbrahim Beyoğ. E, gençlik hareketlerine dahil, e, örneğin Nida Vatandaş hareketine dahil bir grup e, Azerbaycan öğrenci, e, genç e, tutuklan, tutuklandılar. E, seçimlere gidiyor Azerbaycan'da, Ekim'de seçimler var. E, bu tutuklanmaların e, muhalefetin yeni yüzünden Aliyev'in e, korktuğu gerekçesi olduğu düşünülüyor. Çünkü arkasına büyük bir destek aldı. Aslında destek homojen bir destek değil. Yani heterojen bir destek. Aliye ve karşı bütün gruplar bu çatı altında birleşmiş gibi gözüküyor. Milli Şura adı. Rüstem İbrahim Bey o da Oscar ödüllü bir yönetmen aslında. Popüler bir yüz Azerbaycan'da. Çeşitli siyasi örgütler, sivil toplum kuruluşları... ...görüşleri farklı olsa da Aliyev iktidarına karşı birleşmiş durumda bu çatı altında. Tabii ne getirir, ne götürür, ne kadar etkili olur, seçilebilirim bunlar ayrı meseleler. Dikkat çektiğimiz yazıda bir konu bu, diğeri de Nida Gençlik Hareketi, Vatandaş Hareketi. Bu örgütle ben röportaj yapmıştım birkaç ay önce, Türkiye sözcüleriyle. Yeni kurulmuştu o zaman. Fakat muhalefet güçlendikçe... Ülkedeki gençlerin, yurt dışındaki Azerbaycanlı gençlerin bu harekete ilgisi artmış, e, popülerleşmiş. Popülerleştikçe de siyaset üretmeye ve siyasetleri dikkat çekmeye başlamış ve Aliyev'in de dikkatini çekmiş. E, o ülkede muhalefet güçlenirken e, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlı gençler de Bakü'ye muhalefete destek vermeye gidiyorlar ve e, ülkeye girer girmez tutuklanıyorlar. Ülkeler. Hatta ellerini fotoğrafla polisler bu gençleri arıyorlar. Böyle bir süreç de yaşanıyor. Bundan da bahsediyoruz. Yani Azerbaycan'da seçime gidilirken Ekim seçimlerine muhalefet ne durumda? Aliye muhalefete karşı ne yapıyor? Bunu merak edenler muhalefetin yeni yüzü Alevi korkutuyor yazısını okuyor Rey Arzu Geybullayeva'nın yazısı. Arzu için de ben aynı kaygıları taşıyorum. Yani arzu Açıkçası bir evet gün Bakü'ye gidecek olsa. Şu an Bakü'de. Şu an Bakü'de Hı. mi? Hı. Onun için de benzer kaygılar taşıyorum. Bir yandan da şimdi sen bunları anlatırken e, aklımda gezinin etkileri ve gezinin yol açtığı paniğin de benzerlikleri e, düşündürüyor beni. E, gezi eylemleri... Pek çok ülkeye örnek teşkil etti. Pek çok ülkenin sivil toplum örgütleri, yurttaşları, rejimleriyle sıkıntı yaşayan yaşadığını düşünen insanları çok etkilendiler Gezi'den. Ermenistan'da da etkilendiler. Azerbaycan'da da etkilenmiş olmamaları düşünülemez. Pek çok yerde Gezi çok önemli etkiler yaptı. Ama Gezi iktidarda da bir panik yarattı. Biz bunu Türkiye'de çok rahat görüyoruz. Özellikle başbakanın şahsında ben başbakanın tepkilerinin önemli bir kısmının bir panikten kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o Gezi'ye muhtemelen e, samimi boyutunun dışında art niyetli bir şeyler de ekledi. E, bunlar da yok muydu? Bunu manipüle etmeye çalışacak insanlar yok mudur? Olduğuna eminim. Kim manipüle eder, nasıl eder bilmiyorum. O detaylara girmeyeyim ama bunu manipüle etmek isteyecek unsurların olması çok doğaldır. Tabii ki vardır. Ee, hareket ama o manipülasyonla çıkmadı. Hı hı. Hareket spontan bir tepki olarak çıktı. Sonra onu kendi hesapları için e, yararlanmak isteyen unsurlar her zaman olabilirler. Ama... İktidarların bunlara karşı duyduğu panik de çok benzer oluyor. Aliyev'in şimdi, Aliyev'i korkutuyor muhalefetin yeni yüzü başlığı da bana bir kez daha bunu da düşündürdü. Çünkü iktidarlarını e, oldukça fazla milliyetçilik sosuyla, e, savaş çığırtkanlığıyla, şunla bununla pekiştirmeye çalışan bir lider var. E, Evet, i̇nsanlar güvenlik vaat ederek pekiştiriyor evet. e, iktidarını. Ee, öyle ki e, sonrasında toplumdan gelecek en ufak bir huzursuzluğa karşı vereceği başka bir argümanı yok. Evet. İnsanlar biz o güvenlikten e, rahatsız değiliz biz öyle bir tehdit algılamıyoruz dediği anda e, Aliyev gibi insanlar birdenbire açıkta kalıyorlar. Bu yalnız Kafkasya'ya özgü değil, yalnız Türkiye'ye özgü değil belki de sorundu. Çatışma ihtimaline yakın olan pek çok coğrafyada durum böyle. Düşmanlıklar iktidarların hep işine yarıyor. Riskler, çatışma ihtimalleri hep onların işine yarıyor. Bu argümanla iktidarlarını pekiştiriyorlar. O gidince iktidar ayaklarının altından kayabilecek, birisi sorgulayabilecek gibi bir tuhaf durumla karşı karşıya kalıyoruz. Sanırım son bir notta Kuzey Kıbrıs'ta seçim zamanı başlığını taşıyor. Ona da bir değinirsek bugünkü programımızı toparlamış olacağız. Kuzey Kıbrıs'ta neler evet. olacak? Ona da değinelim mi Gökhan Bülent? Ee, tabii Kuzey Kıbrıs'ta bir ay önce ilk kadın başbakanın oluşturduğu geçici hükümet e, bir umut ortamı yaratmıştı. Erken seçimlere gidiliyor Kıbrıs'ta. E, bununla ilgili Rana Şenol'un e, yerinden aktardığı bir haber var. Evet. 5 partiden 250 aday ve 7 bağımsız e, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için yarışacaklar. Biz de bunu takip ediyoruz e, haberimizde Demek ki önümüzde e, konuşacağımız epeyce bir, bir seçimler seçim olacak değil e, mi? Sonrasında da e, bizim e, be, yerel seçimlerimize de çok uzun bir zaman kalmadı. Yeni yıla girdikten birkaç ay sonra da evet. biz Türkiye'de yerel seçimleri yaşayacağız. Bu seçim şöyle önemli. Yani Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz bölgesinde seçimler üzerinden tekrar barış süreçlerinin başlama ihtimalleri İhtimali artıyor. Güney Kıbrıs'ta Anastasiades geldi biraz daha barışçıl bir söylem hem Türkiye'li hem Kuzey Kıbrıs'la... oluşturmaya çalışıyor. Belki yani tekrar Amerika'daki seçimlerden sonra da tekrar Filistin İsrail görüşmeleri başlayacağı... tekrar konuşulmaya başladı. Doğu Akdeniz'de de böyle bir hareketlilik var. Kuzey Kıbrıs seçimleri de bu açıdan önemli. Seçim sonuçlarına göre artık belki önümüzde böyle bir projeksiyon olabilir. Yani barış görüşmelerinin tekrar başlayacağı bir süreç yaşanabilir. Ee, biz şimdi biraz önce e, kısa bir arada kendi aramızda konuştuğumuz dileği şimdi e, dinleyicilerimizle de paylaşalım. İnşallah önümüzdeki hafta daha da keyifli konularla daha da neşeli konularla e, bir program yapmak üzere bugünkü programımızı yine bir müzikle e, kapatalım. Senem Diyecik Vartet... Dolama Dolama'yı Fransa'da yaşayan caz müzisyeni Senem Diyeci'nin 1995'te çıkan Morsi Chosis adlı albümünden bir Kıbrıs halk şarkısıyla Kuzey Kıbrıs'ta seçim haberine ilintili olarak programımızı bugün de kapatalım. Ee, bir hafta sonra tekrar bu mikrofonların karşısında buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere.